sesletmişti hocam. Ee, Hı -hı. Dersimizin konusuna geçmeden önce <gülüyor> <gülüyor> ee, geçen hafta bundan önceki dersimiz geçen hafta bende bir, bir hatası oldu. Konuşmamızı dinledikten sonra bir kardeşimiz eee arş konusunda bana bir soru sordu ve ben orada e, bir dil hatası oldu bende. E, bu hatadan dolayı hem hatamı etiraf etmek için hem de e, Rabbin'e tövbe ve istiğfar ettim. Aynı zamanda ee, bizi dinleyen kardeşlerimizden de özür, dile özür diliyorum. Ee, ve işlediğim hata şu e, arşı tarif ederken işte e, arş Firdevs'ün tavanı ondan sonra kürsü de arşın üzerinde olduğunu Allah Celle Celaluhu arşın kürsünün üzerinde olduğunu söylediğim sözdür. Ben orada yani şu sözü söylemem iken orada dilim kaydı ve hata ettim. Çünkü bazı alimler arşı kürsü olarak nitelendiriyorlar. Bazı alimler arş olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla ben orada kürsünün üzerinde yani ben onu kastetmek isteyecektim ama subhanallah Allahu maşa شَأْفَعَلُ Allah Celle Celaluhu <gülüyor> kaderimizde bunu söylememizi öyle takdir etti. Ve bu söze Rabbim razı olmamasına rağmen benim hatamdan dolayı bu oldu. Ancak Allah katında onun ezeli ilminde benim böyle bir hata işleyeceğini biliyordu. Dolayısıyla bu söz Benden çıktıktan sonra işte o e, ezeli ilminde olan o şey gerçekleşti. Rabbime tövbe ve istiğfar ediyorum. E, dolayısıyla burada yani demek istediğim bazı alimler arşa kürsü ismini veriyor. Bazı alimler arş ismini veriyor ve ben orada onu söylemem gerekirken ben orada hata ettim. Ee, ve bu hatamdan dolayı e, özür diliyorum. Size özür dilemeden önce ben Rabbim'e çok tövbe istiğfar ettim. Rabbim Celle Celaluhu bizi affetsin. Ondan sonra dersimize geçiyoruz inşallah. <gülüyor> ee, Tedmuriye'nin mukaddimesinde devam ediyoruz. İmam İbni Teymiye diyor ki rahimahullah... <gülüyor> Düçüncü esası zikri derken, sebebi zikri derken diyor ki, fakat onlar, mehpareti her biri için, ve ahlın nazarı, bilgi, irade ve ibadet, zorunlu olmalılar. Bu konuda, onlarla ilgili olanlar, onlarla ilgili olanlarla ilgili olanlarla ilgili olanlarla ilgili olanlarla ilgili olanlarla ilgili olanlarla ilgili olanlarla ilgili olanlarla ilgili olanlarla ilgili olanlarla ilgili olanlarla ilgili olanlarla ilgili olanlarla ilgili burada âhlu nazar ve âhlu ilim dan kastı âhlu nazar ey kelamcı kelamcı olan alimlere kastediyor ve âhlu ilmi dediği zaman bundan da kastı işte Kur'an ve Sünnet etrafında ashabın anlayışına uygun dini sunan alimler. Ve irade ve ibadeden kastı işte ehli tarikat denilen abidler veyahut da onların şeyhleri diyor ki demek istiyor ki burada ister kelamcılar olsun ister diğer alimler olsun ve ister tarikat ehli ve da tarikata mensup olan din adamları olsun diyor burada diyor mutlaka diyor Bunlar diyor İslam'ı sunarken ve İslam adına konuşmak isterken veyahut da İslam'dan konuşurken burada bazı yanlışlıklar olacak veyahut da olması gerekir. Burada Doğru yolu batıl yoldan ayırt etmek için, yani ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünneti beyan ederken, doğru yolu delaletten, sapıklıktan, batıl yoldan ayırt etmek için ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünneti çok iyi tanımak lazım. Ve bu ilim ve ibadet alimleri veyahut da taraftarları bazen bakıyorsun ki kendini ibadete veriyor. Yani ağırlık noktası ibadet. Biz ve alimlerimiz, selef alimleri buna züht ismini veriyorlar. Diğer şahıslar, tarikat ehli de buna tasavvuf ismini veriyorlar. Ağırlık noktası Allah'a kulluk iken, bu kulluğu yaparken Allah'a olan kulluğunda Kur'an ve sünneti, Gereği gibi tanımadıklarından dolayı bazıları bazen bilerek bilerek tabiçilerine yanlış yolları gösterip onları yoldan saptırıyorlar. Bazen de bazı şahıslar niyetleri çok samimi yani kendi niyetlerinde çok ihlaslı olmalarına rağmen Kur'an ve sünneti gereği gibi tanımadıklarından dolayı ashabın anlayışına uygun bakıyorsunuz ki Allah'a kulluk yaparken veyahutta Allah'a kulluk yapmak için insanları çağırırken burada birçok yanlışlıklara, hatalara veyahutta şirke veyahutta bidat ve hurafeye düşerler. Kimisi bilerek yapıyor Kimisi bilmeyerek yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ve ehlinladır dedikleri yani kelamcılar da özellikle isim ve da aynı şekilde kimisi bilerek yapıyor, kimisi bilmeyerek yapıyor veyahut da bilmeyerek savunuyor. Kimisi de üzerinde hüccet oluştuktan sonra ve hüccet olmasına rağmen aynı çizgide devam ederek isim ve heva ve hevesine dayanarak ve taklit etmiş olduğu imamı göz önünde bulundurmaksızın yoluna devam ediyor. Ve bunlardan birisi bu zamanda, bunlardan birisi de El-Kevferi denen şahıs. Veyahutta Abdullah El-Hebeşi, El-Kevferi Ürdünlüdür, Abdullah El-Hebeşi de Lübnanlıdır. Bu iki şahıs, her ikisi de Eşariye ve Maturidiye anlayışına uygun bir şekilde isim ve yaklaşıyorlar. Ve özellikle Abdullah el habesin hemen hemen dünyanın birçok yerinde benimsenen ve etrafında dönen insanlar gittikçe çoğalıyor. Ve bu el-Kevferi denen kişi Yine o şekilde ama Abdullah el-Hebeşi gibi değil. Dolayısıyla burada İmam Ebn-i Teymiye Rahimahullah bu kelamcılar veya da selef-i selef salihinin çizgisinde devam eden alimler veya da tasavvuf ehli olan insanları dile getirirken bunların hataya düştükleri bazı noktaları dile getirmek istiyor. Ve bu de inşallah mukaddime bittikten sonra Allah'ın izniyle buna zamanla bu tür şeyleri gücümüz nispetinde beyan etmeye çalışacağız. Burada bazı insanlar dediğimiz gibi ibadete ağırlık verirken ve bizim selef alimleri buna zühd diyorlar. Her iki tarafta ister kelamcılar olsun ister tasavvuf alimleri olsun. Hem akidede hata ettikleri gibi aynı zamanda برشوق عمل لدى حطاء اتمكتلر برضى فمن الناس من هو من أهل العبادة ومن أهل العلم وكل من الفئتين منهم المنحرف والمستقيم ومن أهل العلم وكل من والمستقيم فأهل السنة والجماعة المعتصمون بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم العلماء وفيهم العباد بحسب ما هو الأغلب على أحوالهم وهذا لا يعني أن العلماء ليس عندهم عبادة وأهل العبادة ليس عندهم علم ولكن الحكم على الغالب ومنهم من يوصف بهذا وهذا والمخالفون لأهل السنة منهم أهل علم ومنهم اهل <gülüyor> demek istiyor ki burada fa ehli sünnet ve olan alimler akide noktasına ağırlık verirken bu demek değildir yani ibadete önem vermiyorlar veya hutta zühde önem vermiyorlar çünkü bazen bakıyorsunuz ki bir ilim öğrencisi veyahutta bir alim bazı araştırmalarda yoğunluk olurken veyahutta olunca bakıyorsunuz ki bazen bazı nafile ibadet nafile ibadetlerde ne yapıyor? Bazen Eksiklikte veyahutta eksik yapmakta veya da yapmamakta. Örneğin bakıyorsunuz ki selefi olan bir alim veyahut bir ilim öğrencisi bazen bakıyorsunuz ki mesela duha namazını kılmaz veya da pazartesi perşembe günlerini oruçla geçirmez veyahutta efendim diğer nafile ibadetleri icabında e, gereği gibi mesela gece namazları 11 rekat kılacağına mesela bakarsınız ki 2 rekat kılar. Niçin? Çünkü ağırlık verdiği yol nedir? İlim araştırması yapmak. Öbür tarafta bakarsınız ki başka bir ilim adamı İlim noktasına ağırlık verdiği gibi aynı zamanda amelede ağırlık veriyor. Ve bu geçmiş tarihte örneğin İmam İbni Teymey rehimahullah hem ilimde hem zühtte hem cihatta e, hem infakta yani tek olarak gösterilebilecek bir kişiydi. Ve o çizgide olan alimlerin birçoğu güne o şekilde Bazı alimlere bakarsın mesela örneğin Ebu Hanife Rahimahullah yani ilimle uğraştığı gibi aynı zamanda ticaretle uğraşıyordu. Ebn-i rahim Rahimahullah yine o şekilde yani hem ilimle uğraşıyordu hem cihatla uğraşıyordu hem de ilim, talebe, ilim talebelerini savunarak onların üzerinde infak ediyordu. Dolayısıyla bir alim veyahut da bir ilim öğrencisi, bir ilim talebesi veyahut da bir davetçi, davetçiye mutlak manada bir Resul gibi batmak doğru değildir. Yani mutlaka bazı eksik yönleri olacak veyahut da bazı hataları olacak. Çünkü bu insan beşerdir. Ancak farzlarda hiçbir zaman hiçbir zaman hiçbir İlim talebesi fazlarda taksir söz konusu değildir. Ama birçok nafila ibadetlerden kendini mahrum edebilir. Dedik ki mesela ilmi açıdan uğraşı çok olduğu için ağırlık noktası orası olur. Öbür tarafta bakıyorsunuz ki bazı ilim öğrencileri var ki diğer ilim öğrencileri gibi veya talimler gibi uğraş İlim konusunda uğraş noktaları çok olmadığı için bakıyorsunuz ki mesela ilim sahasında eksi ama züht konusunda artıdadır. Bu kelamcılar arasında aynı yine o şekilde veyahut da tasavvuf ehli arasında yine o şekilde. Tasavvuf ehline baktığınız zaman ilim konusunda Kur'an ve sünnet cefesi içerisinde ashabın anlayışına uygun e, çok zayıftırlar. Ama zühd'e baktığınız zaman kendilerini çok aşırı bir şekilde ibadete veriyorlar. Ve bu kendilerini ibadete verirken de bazen aşırı giderek Allah Celle Celaluhu'nun helal kıldığı bazı şeylerden bile kendilerini mahrum ederek uzak duruyorlar. Ve buna da ruhu terbiye etme adına insanlara ne yapıyorlar? Kendilerini sunuyorlar. Doğrusu Müslüman mütedil olması gerekiyor. Yani hem farz olan ilimlerde ister farz ifaya kifaye ilimle, ilminde veyahut da ister farz olan ilimde nasibini alacak. Öbür tarafta da özellikle e, örnek edilecek bir makamdaysa İbadet konusunda da arkadaşlarına, öğrencilerine, ashabına örnek olması gerekiyor. Çünkü bunlar hepsi ona bakacaklar. Dolayısıyla o kişiyi kendini zühde vermezse, bu yönden kendini mahrum ederse yetiştireceği insanlar aynen onun gibi yetişir. Dolayısıyla onlar da o şekilde yetişirse bu davetçi için bir bir eksiklik sayılıyor. İşte burada İmam Rahimahullah bu meseleye değinirken bu özellikle kelamcıların ve tasavvuf ehlinin hataya düştükleri noktayı ne yapmak istiyor? Beyan, beyan etmek istiyor. Ve diyor ki la بُدَّ أَنْ يَخْطُرْ لَهُمْ fi ذَٰلِكِ ay fi hadayn al-aslayn. bundan önce demiştik ki fi hadayn al ay bu iki aslında veyahut da usulde ve kastettiği iki asıl ve iki asıl veyahut da iki usul dediği demiştik ki e, tevhid esma ve sıfat tevhidi bir de kader ve şeriat demiştik. <gülüyor> من الخواطر ومن وال... ال... وقوله من الخواطر والاقوال اي من الخواطر kalbine verdiği veyahut da vereceği vesveseler ve al-aqwal al-i'tiqadiyya olan söz veyahut da amel çünkü bir kişi ashabın anlayışına uygun bir öğrenciyi ilim öğrencisi veyahut da bir davetçi ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnete tam vakıf değil ise ve kalkıp oturduğu insanlar da bu tür insanlar ise ey tasavvuf ehli veyahut kelam kelamcılardan ise veyahut da haricilerden veyahut da mütezzirlerden veyahut da efendim diğer sapık fırkalardan ise bunlarla kalkıp oturursa ve bunların derslerine katılıyorsa ve bunların dersine katılırken de <gülüyor> hakkı batıldan ayırt edemeyecek seviyede ise güçte ise bir gün gelir veyahut da bir zaman gelir onların fikirlerine kapılarak onların fikirlerini savunmak mecburiyetinde kalacak. Bir de bir bakar ki kendisi ya bir kelamcı veyahut da maturidici veyahut da eşarici veyahut da harici veyahut da şu bu olabilir. Dolayısıyla selef alimleri selef alimleri selef çizgisinde olan ilim öğrencilerine veyahut da davetçilerine veyahut da e, selef çizgisinde olan muslümanlara şu tavsiyeti yapıyorlar. Diyorlar ki bir Müslüman hakkı batıldan ayıramayacak kadar ilme sahip değilse bu Selefin çizgisi Dışında olan Alimlerin veyahut da davetçilerin Veyahut da fırkaların kitaplarını Okumaması Veyahut da onların derslerine Katılmaması lazım Ve burada bazı ustalarımız bunu anlatırken Bazı örnekler veriyor örne örne örne Örneğin diyorlar ki Mesela Bir Müslüman Sosyalizmle ilgili bir kitap Okumak istediği zaman eğer o kitabı okurken o sosyalizm kitabından hakkı batıldan veyahut da batılı haktan ayırt edemeyecekse gereği gibi gide İslami kültüre sahip değilse orada <gülüyor> onların fikrine onların fikrine kapılabilir. Veyahut da diyorlar ki bu tür Müslümanlar özellikle haricilerin kitapları veyahutta mürtezile fırkanın kitapları ve bugün bu zamanda da özellikle rafizi Şiilerin kitapları. Ve siz dikkat ediyorsanız bugün bu zamanda Rafizi Şii alimlerin kitapları ehli sünnet ve cemaatın Çoğunluk oldukları yerde hep bu kitaplar tercüme ediliyor. Örneğin bizim Türkiye'mizde mektebelere girdiğiniz zaman bazen izine gittiğim zaman izine çok gittiğim olmuyor ama bazen gidiyorum. Ve gittiğimde de bu mektebe, mektebeleri ziyaret ediyordum. Yani bu kurtasiye denen Mektebeler. Bakıyorum ki özellikle o Fadlullah Lübnan'daki Şeyh'in Fadlullah denen adamın kitapları hemen hemen hepsi tercüme edilmiş ve geçmişte mesela Ali Şeriati denilen adamın kitapları Türkiye'de tercüme edilmiş. Efendim veya hatta Hizbut Tahrir'in Hizbut Tahrir'in bazı yazarların e, kitapları bir de e, Cemaat Et-Tekfir Vel Hicra Mısır'da esas memba Mısır olan bu cemaatin kitapları da bakıyorsunuz ki kütüphanelerde e, tercüme edilmiş ve Müslümanla Müslüman genç alıyor bu kitabı okuyor. Dolayısıyla bu tür kitapları okuyan gençler yeterince Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde kültüre sahip değilse bakıyorsun ki o kitabı okuduktan sonra hemen arkadaşlarıyla ihtilafa düşüyor. Dolayısıyla gittikçe şahıslar, gruplar kutuplaşıyor. Bir grupken iki grup oluyor. İki grup iken üç grup oluyor ve bu şekilde tıpkı rafızı şiilerin fırka açısından çoğaldıkları gibi kimisi rafizi Şiileri 124 fırka, kimisi 350 fırka diye şey yapıyorlar. Ve bugün bakıyorsunuz ki Irak'ta olan Rafizi Şiiler hepsi Şii olmalarına rağmen hemen hemen belki 32 tane fırka var şu anda Irak'ta. Ve bunun aynısı da İran'da var. Pakistan'da, Hindistan'da ondan sonra Azerbaycan'da, bu tür ülkelerde bakıyorsunuz ki gittikçe bunların arasında fırkalaşmalar çoğalıyor. Ve sünni muslümanlardan bazıları da bir bakıyoruz ki şiileşiyorlar. Adam ilk önce Hanefi mezhebine mensup iken bir bakıyorsun ki şiileşmiş ben bizzat bunu Türkiye bir ara izine gittiğimde bizimle beraber kalkıp oturan bir kardeşimiz, bir kardeşimizin Şii olduğunu bana haber verdiler. Yani adam Sünnilikten, sünnilikten dönerek Şii olmuş ve İran'a gitti ve İran Radyosu'nda Türk Radyosu'nda ee, konuşma, e, konuşmalar yapıyor. Acaba bu bu kişinin hataya düştüğü gibi bizlerden herhangi bir kişiyle aynı hataya düşebilir. Neden? Çünkü muhaliflerimizin metotlarını ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde tanımıyoruz. Tanım, tanımadığımızdan dolayı hem dinimizi tam hakkıyla yani bu esasa göre tanımıyoruz hem de onların Metodunu da tam ezasa göre tanımıyoruz. Dolayısıyla tanımadığımızdan dolayı aramızda kutuplaşmalar, fırkalaşmalar işte şu filan tekfircidir, şu filan cemaattadır ve dikkat ediyorsanız şu anda ben Kur'an'a ve sünnete tabiim demesine rağmen Müslüman kardeşini hemen ne yapabiliyor? Tekfir edebiliyor, ufacık bir şeyden tekfir edebiliyor. Dolayısıyla bunun neticesi nedir? İşte bunun neticesi gerçek temeli atmadığından dolayı ve bu tür cemaatların kitaplarını veya hatta aralarına girdiğinden dolayı bu tür hatalara düşüyorlar. Mesela Muhammed Surur'un yazmış olduğu kitaplar var. Ve kendisi Allahu alem Hollanda'da veya hatta Almanya'da kalıyor. Şu anda bilmiyorum tam manasıyla. Yani bu kişi Selefil olarak görmeme, görülmesine rağmen tamam mı? Birçok akide açısından, metod açısından birçok hataları var. Dolayısıyla bu insanların kitapları okuldu okunuldu zaman bakıyorsunuz ki dün bizimle beraber olan bir genç bakıyorsun ki öbür gün o fikri savunmaya başladı. Ondan sonra senin aleyhinde çalışma yapmaya çalışıyor. İşte bu tür insanların fakına tuzağına düşmeden önce gerçek ilim öğrencisine veyahut da gerçek Müslümana düşen görev ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünneti gereği gibi anlaması gerekiyor. Kur'an ve sünneti ashabın anlayışına uygun gereği gibi öğrendikten sonra bu tür insanların kitaplarını okumakta bir beis yok. Niçin? Çünkü hakkı batıldan ayırt edebilecek seviyeye oluştu. Veyahut da onların cemaatlerine katılmakta da bir beis yoktur. Çünkü orada o insanlar veyahut da o dersi verecek veyahut da o konuşan kişi hatalı konuştuğu zaman hemen fark edebilecek seviyede olduğu için kendisine yararı olan sözü alacak kendine yararlı olmayan sözünden de vazgeçecek. İşte bu seviyeye geldikten sonra bu tür insanların kitaplarını veyahut da fikirlerini okumakta bir veis yok. Çünkü bu tür şahıslar yani tam olgunlaşmış davetçiler veyahut da ilim talebeleri, ilim talebeleri bu insanların kitaplarını okuyup hatalarını Müslümanlara sunacak ki bu Müslümanlar da bu tür insanların kitaplarından veyahut da kendilerinden sakınabilirsin. Yani mutlaka böyle bir tabaka oluşması gerekiyor. <gülüyor> yani bu seviye gelecek olan tabaka oluştuğu zaman o zaman Allah'ın izniyle bu insanların Kur'an ve sünnete hizmet ettikleri değil Kur'an ve sünnetin aleyhinde hizmet ettiklerini gösterecekler. Ve böylece bu insanların gittikçe azalacak, öbür tarafta ashabın anlayışına uygun ve hatta çizgine çizgilerine uygun çalışan Müslümanlar çoğalacak. İşte <gülüyor> İmam İbn rahim Allah rahimehullah Müslümanların ve özellikle ilim adamlarının bu tür hatalara düşmemeleri için bu şahısları ne yapıyor? Uyarıyor. Ve biliyorsunuz yani geçmişte İmam El-Nevvi Rahimahullah, İbn-i Hacer El-Eskalani Rahimahullah e, veyahut da e, İmam El-Gazali İhya'ül Müddin'in yazarı veyahutta da El-Cüveyni veyahut da Fakhreddin Arrazi e, bütün bunlar biliyorsunuz özellikle tabi, İmam El-Nevvi ve İmam Hacer El-Eskalani bunlar yani gerçekten selefidirler ve ehli Sünnet ve Cemaat'ın çizgisinde çalıştılar ve hareket ettiler. Ancak onların zamanında İmam Abu Hasan El-Eş'ari'nin akidesi akidesi havayı oluşturduğu için o zaman ondan etkilendiler. Çünkü El-Cüveyni denilen, ondan sonra bu İmam El-Haramayn olan şahıs ve Fahreddin Arrazi ve bu tür insanlar hep o çizgide oldukları için belki bu meseleyi tam hakkıyla araştırmadılar. Ve hakikaten bu isim ve sıfatlarda her iki imamda hataya düştüler. Ve Fahreddin Arrazi rahimahullah biliyorsunuz en sonda bu felsefe, mantık ve kelamdan dönüp tövbe ettiği ve vefat ederken Sahih Bukhari göğsü üzerine vefat ettiği ve geçmiş hayatından büyük bir pişmanlık duyduğu Elcüveyni yine o şekilde, İmam Gazali yine o şekilde ve acayip bir sözü var diyor şu anda diyor ben ihtiyar annemin akidesi üzerine ölmekten korkuyorum diyor. Ama neticede elhamdülillah demek ki dinlerinde ihlaslı idiler. Allah Celle Celaluhu ölmeden önce onlara tövbeyi nasip etti. İşte bir insan hayatı boyunca bu tuzağa düşmeden önce kendini hazırlaması gerekiyor ve hangi kitabı okuması gerektiğini seçmesi gerekiyor. Hakkı batıldan ayırt edemeyecek bir kişi mutlaka şüphesi olmayan delilleri Kur'an ve sünnete, ashabın anlayışına uygun olan kitapları okumak lazım. Ve başka kitap da okumamak lazım. Kafayı karıştıracak, kişiyi metodundan veya çizgisinden alıkoyacak kitaplardan uzak durması lazım. Evet. Buraya kadar böyle bitiriyoruz inşallah. Böylece biz bugün mukaddimeyi bitirmiş oluyoruz. 11. ders. Ee, mukaddimeyi bitirmiş oluyoruz inşallah. İnşallah önümüzdeki hafta direkt tedmüreye ne yapıyoruz? Başlangıç yapacağız. Rabbim bize ömür ve sahat verirse Hedevallahu a'lam ve sallahu a'lam ve sallahu a'lam ve sallahu Muhammed ve ala ve sahbihi sellem Sübhanakallahümme ve bihamdik <Sessizlik> eşhal ve la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ilayk. Kardeşlerimizden, sizin gibi kardeşlerimizden bir isteğim var. Resuller hariç herkes hata edebilir. En büyük alimler bile hata etmişler. Ebu Bekir radıyallahu anh hata etmiş. Umar hata etmiş. Röthmen hata etmiş. Ali hata etmiş. Ve Resullerden sonra bunlar en seçkin insanlardır. Bunu seçkin insanlar hata ettiyse ondan sonraki insanlar çok daha hata etmeleri gerekiyor. Ve özellikle benim gibi şahıslar ve ben devamlı söylüyorum aczane. Diyorum ki ben alim değilim. Hatta hatta. İlim öğrencisiyim dememden bile utanıyorum. Ben normal bir e, normal okuyucuyum veya da konuşmacıyım. Her an için dilimden hata bir söz çıkabilir. Ama Rabbim şahittir. O dilimden çıkacak olan hatalı sözü kastetmiyorum. İşte e, bir e, dil kayganlısından dolayı oluyor bu. Rabbim Celle Celaluhu bu dil hatasından dilinde samimi olan Müslümanları korusun. Dolayısıyla bu, böyle bazen dil hatamız olduğu zaman bizi uyarmanızı, beni uyarmanızı e, sizden e, sizden e, Allah rızası için rica ediyorum. E, konuşma esnasında eğer dil hatası e, oluyorsa e, eleştiriye açığın e, Allah sahabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde beni uyarmanız, e, beni uyarmanız e, benim için e, en büyük en büyük yardımdır. E, Allah rızası için e, bizi bizi e, bilginizden mahrum etmeyin. Eğer hataya düşersek hatalarımızı e, bana söylemeniz soru şeklinde e, veya hatta işte şurada şöyle söylediniz işte bu Kur'an ve sünnete ve sahabın anlayışına e terstir e, gibi sözler e, söylemenizde bir meis yoktur. Ben ısrar ısrarla söylüyorum hata ettiğim zaman e, beni uyarmanızı rica ediyorum. E, Allah Celle Celaluhu sizden razı olsun. E, Rabbim, e, Rabbim beni e, sizin doğru bilginizden mahrum etmesin. Ve sallallahu ve sellem ala nebina Muhammed ve ala anihi ve sahbihi ve sellem